Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, son iki hafta sağlıkla alakalı Kur'an ve sünnetten yola çıkarak bazı değerlendirmeler yapıyor. Hastalığı izah etmeye gayret ediyorduk. Hastalık elbette her konuda olduğu gibi Allah'ın bir imtihanı, sabır mı edeceğiz yoksa isyan mı edeceğiz diye insanların denendiği bir özelliktir. Tabii hastalığın sebeplerinin çoğunlukla hasta olan kişinin bazı hataları İslami ve insani özelliklere yer yer dikkat etmemesiyle ilgili olabilir ama her hastalık için bu geçerli değil. Mümkün ki nice hastalıklar bildiğimiz veya bilemediğimiz bazı hikmetlerden dolayı Allah'ın takdiriyle alakalı bir sınanmadır, bir denenmedir. Allah, insanı yaşadığı hayatta her şeyle sınamaktadır. Bu ömür sonunda sağlığını, ömrünü nasıl geçirdiğini kendisine soracağı gibi, sağlıklıyken neler yaptığını, sağlığını hangi sebeplerden dolayı kaybettiğini de soracak, her şey gibi hastalığın da bir imtihan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hastalığın bildiğimiz ve bilemediğimiz bir sürü hikmetleri vardır. Mümin açısından, Hastalığın derece terfiğine, insanın tekamül etmesine manevi yönden ve günahlarının affolmasına olmasına sebep olacağı Müslümanların ümit etmesi gereken, yer yer hastalığın da, hastaların da teselli bulması gereken özellikler olmalıdır. Hadis-i şerifte sağlıkla alakalı, hastalıkla ilgili imtihan yönü ve hastalığa sabredilince, ee, ne yönlü sevaba girileceği ile ilgili çokça müjdeler vardır. Onlara geçmeden önce e, özet mahiyetinde müminin hastalığının ve müminin başına gelen musibetin Allah'tan geldi diye sabrettiği için müminin günahlarına köfaret olma konusunu ısrarla vurgulamış olalım. Yine şükür makamında olan bir müminin musibeti de Hastalığında Allah'a hamd ve şükürde bulunduğu için hastalığı Allah nazarında derecesinin sevabının yükselmesine sebep olacak e, diye beklenmelidir. Çünkü bu konuda e, az önce ifade ettiğim gibi çokça müjdeli hadisler vardır. Hastalarımıza teselli olması ve hepimizin e, arada sırada da olsa mutlaka hastalandığında unutmamamız gereken imtihan yönü, sabır yönü mutlaka e, ...önemle hatırımızda tutulmalıdır. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte... ...hangi Müslümana hastalık isabet ederse... ...ağacın sonbahar vaktinde yapraklarının döküldüğü gibi... ...Allah onun hata ve günahlarını da... ...bu şekilde döker diyor. Demek ki bir Müslüman hastalığında... ...sonbaharda yaprakların dökülmesi gibi ağaçlardan... ...kendisinden de günahların... Bu şekilde döküldüğünü hastalık sebebiyle isyan etmez, sabrederse Allah'tan geldiğini kabul eder ve e, isyan etmeden e, çözüm helal ve meşru yollarda çözüm ararken çözüme kadar da sabırla değerlendiren müminin bu tür günahlarının kefaret olmasıyla alakalı Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerif bizim için önemli bir teselli kaynağıdır. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Müslümana fenalık, hastalık, keder, hüzün, eziyet ve iç sıkıntısından tutun da hatta bir diken, ayağına bir diken batmasına kadar uğradığı her musibete, her zorluğa karşılık Cenab-ı Hak onun suçlarını ve günahlarını örter, mağfiret eder buyrulur. Dolayısıyla bu hadisler sadece hastalarımız için bir teselli kaynağı değil, hepimiz için başımıza gelen zorluk ve musibetlere, Müslümanca tahammül gösterirsek karşılığında alacağımız ecirle alakalı birer müjde değerindedir. Yine başka bir hadis rivayeti şöyledir. Buhari'nin, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. En büyük imtihana tabi olanlar peygamberlerdir denilir. Dolayısıyla peygamberlerin başlarına gelen sıkıntıların, müminlerin de başlarına gelmesi bir yönüyle kendileri açısından... Hangi istikamette olduklarını ama Peygamberlerin bu musibetlere karşı nasıl davrandılarsa o tür davranmalarının da o yolda olmalarının bir sağlaması olması gerektiğini hatırlatır. Buharinin yine başka bir e, rivayet ettiği hadis şöyledir mal olarak Allah hayır dilediği kimseyi musibetlerle imtihan eder. Peki niye hayır dilediğine musibetler verir denilirse? onu olgunlaştırmak için günahlarına kefaret olsun diye, e, onun hastalığında geçen zamanlarının çok önemli ibadetler olup derecelerini artırması yönüyle, demek ki Allah'ın hayır dilediği kimseyi musibetlerle imtihan etmesi e, söz konusudur. O yüzden e, Ashab'dan rivayet edilir ki e, günlerce ya da hatta bir ayı geçince hasta olmadılar, başlarına bir sıkıntı gelmediyse, Bizim ne günahlarımız var ki Allah bizi e, musibetlerle, hastalıkla imtihan etmiyor e, diye kendilerinde bir problem ararlar idi. O yüzden bazıları hasta ziyaretine giderken onlara geçmiş olsundan ziyade tebrik ederler e, hastalıklarının sabırla değerlendirildiği ve şer'i meşru daire içerisinde çözüm arandığı, ...noktasında... ...onlara müjde verirler... ...hayırlısıyla hastalığın... ...kendisine... ...güzel kapılar açmasını... ...temenni ederler idi... ...yine bir hadis rivayeti... ...şöyledir İbn-i rivayetindeki... ...bir hadis... ...sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle... ...beraberdir... ...Allah bir toplumu sevdiği zaman şüphesiz onları... ...sıkıntı, musibet ve belalarla... ...imtihan eder... ...artık kim... İmtihan edildiği bela ve musibetlere rıza gösterirse, Allah'ın rızası ve sevabı o kimseyedir. Kim de imtihan edildiği bela ve musibetlere öfkelenir, ilahi hükme rıza göstermez ise, Allah'ın gazabı ve azabı o kimseyedir denilir. O yüzden Allah'ın belalarla imtihan etmesi, dolayısıyla o belanın büyüklüğünün oranında sevabın da büyüklüğü mümin için görülür değerlendirilmesi gerekir. Ama o sevabın büyüklüğüne e, erişmek için o dela, sıkıntı veya hastalık ne olmalı? Allah'ın rızasına, sevabına götürecek şekilde Allah'ın imtihanına razı olunmalı, isyan edilmemeli, meşru ölçüler içerisinde ancak çözüm e, aranmalı ama mutlaka sabredilmelidir. Sahabelerden saat rivayet ediyor. Dedim ki, Ya Resulallah, insanların belası, imtihanı, en çetin olanı kimdir? Peygamberimiz buyurdular ki, peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir. İnsanların belasının, sıkıntılarının, İmtihanlarının en kuvvetli, en büyük olanları peygamberler ve sonra da derece, derece derece olgun, kamil müminlerdir. Kişi dini oranında bela ve sıkıntı görür, imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlam ise belası da o nispette ağır olur. Dininde zayıflık söz konusu ise dini kadar bela, imtihan görür. E, bela insanın yakasına öyle yapışır ki günahsız gezene kadar peşini bırakmaz. Deniliyor Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Evet sevgili dinleyiciler o yüzden başımıza gelen sıkıntılar, belalar, musibetler, afetler, doğal felaketler ve tabii ki bu arada konumuzla ilgili her çeşit hastalık Allah'ın bir imtihanıdır. Hz. Eyyub gibi nice sevdiği kullarına bol bol bu imtihanından vermiştir. Onları sabrettiğini görerek... Büyük mükafatlar vermek, olgunlaştırmak için. O yüzden e, sıkıntılara, hastalıklara tahammül ettiğimiz oranda derecemiz yükselecek. Ve imtihanı kazandığımızda belki daha büyük, daha zor bir imtihana e, ne yapılacağız, uğrayacağız. Aynen sınıfı geçen bir kişinin, bir birinci derecede kolay bir sınavı kazanan bir kişinin sonraki dönemlerinde daha zor imtihanlara, daha ağır sınavlara tabi tutulacağı gibi e, başarısı artsın, puanı yükselsin, sınıfı daha dereceleri e, büyüsün diye aynen müminler içinde bu söz konusudur. Yine bir başka hadis-i şerif rivayeti şöyledir, insanlar bela ve imtihan yönünden en şiddetli olanı, en çok belaya müptela olanları peygamberlerdir. Sonra salih insanlar, sonra da derece derece iyi hal sahibi diğer müminlerdir denilir. Dariminin rivayet ettiği bu hadis-i şerif. Peygamberler ve sonra salih insanlar derece derece takva sahibi e, insanların e, en ağır, en zor e, imtihanlara, tabii ki hastalık gibi e, afet ve e, ...musibetlere düçar olacağını e, bir yönüyle müjdeler, teselli olarak değerlendirmemiz gerekir. i̇bn Mesut'tan Mesud'dan rivayet edildiğine göre i̇bn Mesut Mesud şöyle demiştir. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Elimi vücuduna dokundurdum ve gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Peygamberimiz de cevap olarak evet sizden iki kişinin çekebileceği kadar ıstırap çekiyorum buyurdu. Demek ki peygamberin hastalığı normal insanların hastalığından e, bu rivayette olduğu gibi bazen iki kat bazen daha çok fazla olur ki onlar e, imtihanların en ağırına tabi olmuşlardır. E, sabredecekler, rıza gösterecekler. Meşru ölçülerin dışına taşmayacak e, çözüm yolları ve o yüzden de Allah'a yakınlıkları daha fazla artacak. E, rivayet edilir ki Firavun'un hiç dişi bile ağrımamış hayatı boyunca. Hiçbir hastalığa müptela olmamış. Ama peygamberlerden e, Kur'an'ın haber verdiği kadar başlarına çok büyük sıkıntılar geçmeyen, e, bir sürü zorluklarla sınan, sınanmaya tabi tutulmayan hemen hiçbir peygamber yoktur. Dolayısıyla onlar hem dünyevi meşakkatler yoluyla hem mesajı tebliğ etmek, insanları putlardan uzaklaştırıp hak yola davet etmek ve insanlara Allah'ın hükmünün, Allah'ın dininin hakim olması için toplumda sosyal ve siyasal İslami değişim ve dönüşüm için çok büyük sıkıntılara uğramışlar. Dolayısıyla bu tür zorlukların altından rıza ve sabır ile kalkmışlar. Çok büyük imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Nice hastalıklar da zorluklar yanında onlara e, verilmiştir ki Allah nazarında dereceleri daha artsın, e, zor imtihanlardan geçsinler diye. Yine bir hadis-i şerif şöyledir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah bir mümin için hayrına olmayan bir şeyle hükmetmez. Bu ancak müminler içindir. Müminlerin içi çok işi çok Hayret uyandıracak özelliktedir. Şayet mümine bir iyilik isabet ederse, mümin buna şükreder ve kendisi için bu hayırlı olur. Şayet mümine bir sıkıntı, hastalık, musibet isabet ederse, mümin sabreder, bu da kendisi için hayırlı olur denilir. Dolayısıyla Allah bazen bol nimetlerle, sağlıkla, afiyetle imtihan eder, ne kadar şükredeceğiz Bunların kendi faziletimiz yönünden mi yoksa Allah'ın takdiri yönüyle mi olduğunu, sağlığın da zenginliğin de nimetlerin de çok büyük bir imtihan olup olmadığını değerlendirmemiz açısından Allah'a şükredip hakkıyla ona tabi olmamız açısından bizim için hayır olacaktır. Şerle, musibetle, hastalıkla denenmede bizim sabrımızın denenmesi yönüyle yine Sabrettiğimiz zaman büyük çapta mükafatı ereceğimiz Allah'ın güzel bir e, denemesidir, güzel bir nimetidir. Evet hastalığın da güzel tarafları hem de çokça e, söz konusudur. Bunu e, konunun ilerleyen aşamasında e, inşallah işlemeye gayret edeceğim. Sahabelerden Abdullah İbni Mesud diyor ki, Resulullah'ın huzuruna vardım. Ya Resulallah dedim çok ateşin var. Peygamberimiz rahatsızdı. Evet dedi. Ben sizden iki kişinin hastalığı kadar hastalanırım. Ben şu halde senin için büyük ecir vardır deyince peygamberimiz cevaben buyurdular ki evet aynen öyle. Hiçbir Müslüman yoktur ki ona bir diken ya da daha küçük bir şey de olsa eziyet veren bir şey isabet etsin de Allah o şeyi Ağacın yapraklarını dökmesi gibi o Müslümanların o belaya hastalığa müptela olan Müslümanın günahlarına kefaret olarak günahları ondan ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin bu mümkün değil dedi. Dolayısıyla e, hastalıktan dolayı kendisinin ecre girip girmediğini soran sahabeye kendisinin girdiğini bütün Müslümanların da ayağına batan bir dikenden bile rahatsız olduğu herhangi bir problemden Eziyet çektiği bir durumdan ağaçların yaprağını dökmesi gibi günahlarının kefaret olarak döküldüğünü müjdeler. Bu hadisi yine Buhari rivayet etmiştir. Dolayısıyla zaten e, kütübü hadislerini size aktarmaya çalışıyorum. Bu konuda zayıf veya uydurma rivayetlere e, başka konularda olduğu gibi hastalık konusunda da iltifat etmediğimi size e, ısrarla e, ifade etmek istiyorum. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bir başka hadis şöyledir. Allah bir kulu sevdiği zaman onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinizin hastasını sudan korumaya devam etmesi gibi. Perhiz ne ise hasta için, mümin için de haramlar e, ve yer yer e, bazı kazanamayacağı e, kolaylıklar, güzellikler, nimet cinsinden bazı durumlar aynen öyledir. Allah nasıl e, bazı insandan bazı nimetleri mahrum kıldığı ise bu hastanın perhizi gibidir. Dolayısıyla hastalığın şiddeti artmasın diye hastaya merhamet etmek için ona bazı yiyecekler içecekler verilmediği gibi Allah da yine kulunu sevdiği için onun manevi hastalıkları artmasın diye bazı belalar musibetler hastalık gibi imtihanlar verir. Bunu o şekilde değerlendirmek gerekir. Yine bir başka hadis-i şerif, Buhari'nin rivayet ettiği hadis şöyledir. Allahü Teala buyurur ki, kulumu iki sevgilisiyle, iki gözüyle imtihan edip de kulum şikayet etmeyip sabrederse, iki gözüne karşılık ona cenneti veririm denilir. Burada bir örnektir iki göz. İki gözüyle imtihan etmek, Allah'ın bir kuluna verdiği nimetlerin en önemlilerinden olan görme nimeti, göz nimeti ile Allah'ın imtihan etmesi konusunda kul sabrederse bu iki gözüne karşılık ona cennetin verileceği müjdesi var. Demek ki iş sabırda, isyan etmemekte, çözümü meşru daireler içinde aramakta ve her türlü zorluğun, sıkıntılığın, hastalığın Allah'tan geldiğine, çözümün de onda olduğuna inanıp, e, Müslümanca davranmakta, kulluk bilincine, imtihan bilincine sahip olmakta yatıyor. Evet, yine Buhari'nin rivayet ettiği, Müslüm'ün de rivayet ettiği bir hadis-i şerif e, rivayeti şöyledir. İbn Abbas bir arkadaşına şöyle demişti, ''Ey ata, sana cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi?'' O da evet gösterin demesi üzerine. E, Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Şu gördüğün iri yapılı, uzun boylu, habeşi siyah kadın yok mu? Bu kadın bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Ya Resulallah demişti. Ben Sara hastasıyım. Sara nübetim gelince bayılıyor ve mümkün düşüyorum. Bazen de kıyafetim açılıyor e, bayıldığım, kendimden geçtiğim zaman. Allah'a benim için dua buyurun dedi. Bu hastalığımı dolayısıyla bu ...yer yer saçımın başımın açılması gibi zor durumumu Allah gidersin diye peygamberimizden rica etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadına karşı şöyle buyurdu. İstersen hastalığına sabret, buna karşılık sana cennet vardır sabredersen. Ya da sıhhat vermesi için ben Allah'a dua edeyim buyurdu. E, şifa için dua etmez sabrederse e, peygamberimizin duası... E, Kadının sabretmesi yönüyle e, kadına bu imtihanını e, direnmeyle geçirirse Allah'ın cennet vaat ettiğini peygamberimiz müjdelemişti. Kadın da bunun üzerine e, ya Resulallah ben hastalığıma sabrederim ancak hastalandığımda bayılıyorum açılıyorum e, açılmamam için Allah'a dua buyurun e, hastalığımın iyileşmesi için değilse de benim tesettürüme başörtüme riayet edebilmem için dua edin dedi. Bakın bir zenci kadın iri yarı ve belki insanlar nazarında çok güzel görünümlü olmamış olsa bile hastalığında kendi elinde olmadığı halde insan baygınken yaptıklarından sorumlu değildir. Günaha girmez, baygın insandan kalem kaldırılmıştır ama o durumda bile... Ee, saçının tekinin gösterilmemesi, gözükmemesi, e, başörtüsünün sıyrılmasından duyduğu sıkıntıyı Allah Resulüne dua ettirerek e, böyle bir durumdan kendisini kurtarmasını istiyor. Onlar öyleydi. Bugünün e, yer yer kadın ve kızlarının bir kısmıysa Müslümanım dedikleri halde başörtüsüne, tesettürlerine e, böyle hassas davranmıyorlar. Çok basit gerekçelerden dolayı... E, bir tarafta büyük ödüller ahiret mükafatı ve e, öteki tarafta dünyanın çok küçük basit fırsatları konusunda ahireti dünyadan önemsizmiş gibi bir tavır takınarak Allah'ı razı etmenin yoluna değil başka e, şeylerin e, hoşnutluğunu öne çıkartabiliyorlar. Evet, Peygamber Efendimiz işte bu kadına Allah'a dua etmişti, ee, bayıldığı zaman sarı hastalığında üzerinin açılmaması için. Ee, dolayısıyla bu kadın cennetlikti diye İbn Abbas arkadaşına bu, bu cennetlik kadını göstermiş oldu. Bu kadının cennetlik olmasındaki sebep de hastalığına sabır göstermesi, onu olgunlukla karşılaması, Allah'a isyan etmemesi, Allah'tan geldiğini kabul edip e, çözümü ve e, imtihanı e, meşru ölçüler içerisinde değerlendirmesidir. Ata sözünde olduğu gibi bir musibet bin nasihatten yeğdir. İnsan hastalanınca bazen sağlığının kıymetini bildiği gibi Allah'a daha yakın olabiliyor. E, Allah'a dua ediyor. E, ondan yardım istiyor. E, Allah diyor dilini e, gücü yettiği kadar yer yer zikirle ıslatabiliyor. O yüzden e, hastalığın önemli bir nimet olduğunu e, biliyoruz. Peygamberimizin buna rağmen e, bunlarla birlikte e, hastalandığı zaman e, hastalığın zorluğundan dolayı e, Allah'a şifa talebinde bulunması, müminlere böyle duaları öğretmesi, yine e, meşru daireler içerisinde tedavi olmalarını ister bitkisel ilaçlarla ister tıp ilmine, e, ...müracaat ederek ilaçlarla e, doktorlardan çözüm beklemesi e, peygamberin sünnetinde e, önemli bir yer tutar. Geçen e, hafta bunların bir kısmını ifade ettim. Aynı zamanda tıbb-ı nebevi dediğimiz peygamberimizin sağlıkla ilgili öğütleri arasında e, koruyucu hekimlik e, ön plandadır. Yani hasta olmadan hastalığa giden yolun tıkanması, mikrop ve pisliklerden uzak kalınması konusunda peygamber efendimizin... E, ...çok güzel tavsiyeleri vardır. Bunların önemli bir kesimi... ...temizlikle alakalıdır ki... ...temizliği imanın yarısı olarak... ...ifade eden peygamberimiz... ...Müslim'in Tirmizi'nin rivayet... ...ettiği hadiste... ...imanla bağlantı kurar... ...temizlikle iman arasında... ...bir bağlantı kurar... ...imanı sağlam olanın... ...maddi ve manevi... ...gönül, iç ve zahir... ...dış beden temizliklerine... Tümüyle riayet edeceği bunun imanın dışa vuran bir yansıma olduğunu e, pisliğin imanı mutlaka eksilten zarar veren e, bir unsur olarak gösterdiği e, bir vakadır. Kur'an-ı Kerim'in müşriklerin ancak bir pislik, bir pis olduğu vurgusunu bu konuda unutmamalıyız. Elbette şirk evvela gönlü kirleten e, manevi hastalıklara sebep olan ee, i̇ç pisliğidir ama müşriklerin e, dışında da e, müminler gibi e, temizliğin çok ciddi boyutları e, yansımaz. Mümin e, her gün namaz kılarken abdest alacak dört beş defa e, vücudunu, e, vücudunun hava ile dış e, yapıyla ile ...karşı karşıya kalan yüzünü, saçını, kollarını, ellerini, ayaklarını tertemiz yıkayacaktır. Haftada en az bir defa mutlaka bedenin bütününü temizleyecek, gusül abdesti alacaktır. Tırnak ve diğer tüy temizliklerine riayet edecektir. Dolayısıyla peygamberin temizlikle ilgili öğütlerine riayet edecektir ki hastalığa giden yollar... ...mikrop ve bulaşıcı hastalıklardan korunma ile alakalı özellikler sağlanmış olsun. İşte Peygamberimizin e, koruyucu hekimliğin temel esprilerinden bir tanesi olan... ...hijyenle, temizlikle ilgili öğütlerinden e, bazılarını e, sunmaya çalışayım. Ellerinde et ve yağ kokusu olduğu halde yatan kimse hastalığa yakalanırsa ancak kendisini suçlu görsün der Peygamberimiz Ebu Davud'un Tirmizi'nin İbn Mace'nin rivayet ettikleri hadis-i şerifte. Demek ki daha mikrobun ne olduğu bilinmeyen bir dönemde bundan 1400 sene kadar önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerinde et ve yağ bulaşı kokusu artığı olduğu halde yatmanın hastalığa sebep olacağını Dolayısıyla bunların mikroplara e, davetiye çıkartacağını en güzel şekilde ifade etmiş. Başkasını suçlamasın hastalandığı zaman bu temizliğe riayet etmeyen kimse kendisini suçlu görsün demiş. Ve yemekten önce ve yemekten sonra mutlaka ellerin çok güzel bir şekilde yıkanmasını e, aynı zamanda yemekten sonra diş temizliğini ısrarla ümmetine tavsiye etmiştir. Yine peygamberimiz. Buhari'nin ve Müslüminin, Müslümin ittifakla rivayet ettikleri hadis-i şerifte şöyle buyurur mal olarak. Uykudan uyandığınızda ellerinizi üç kere yıkamadıkça başka bir kap içine sokmayın. Çünkü uyurken ellerinizin nerelerde gecelemiş olduğunu bilemezsiniz buyurur. O yüzden uykudan kalktıktan sonra ellerimizi mutlaka çok güzel bir şekilde yıkamalıyız. Akşam yeterken elimiz temiz olarak yatmış olsak bile, çünkü gece ellerimizle neleri nelerimizi kaşıdığımızı, nerelerde ellerimizin gezindiğini tam bilemeyiz. O yüzden e, yataktan kalkınca da mutlaka el yüz temizliğimizi e, ifade etme, e, yerine getirmeliyiz. Bu e, tıbbı nebevi de ısrarla tavsiye edilen hijyenik e, özelliklerden bir tanesidir. Yine peygamberimiz Tirmizi'nin rivayetindeki bir hadiste şöyle buyurur. Kim ki evinde Allah'ın bereketini arttırmasını istiyorsa yemek hazırlandığı ve yemek e, sofradan kaldırıldığı zaman e, ellerini yıkasın, gücü yetiyorsa abdest alsın der peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu aynı zamanda berekin, bereketin artması olarak değerlendirilir ve bildiğimiz e, faydaları yanında bilmediğimiz e, güzel kapıların da e, ...temizliğe dikkat eden, yemekten önce ve yemekten sonra e, temizliğine, el temizliğine dikkat eden insanlara e, ulaşacağını ifade eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en az haftada bir defa yıkanmayı lüzumlu görmüş ve bütün ümmetine tavsiye etmiştir. Önemli sünnetlerden bir tanesidir. En azından haftada bir cuma günü e, gusül yapılması... Ee, dolayısıyla beden temizliğinin tümüyle icra edilmesi mutlaka yapılması gereken önemli bir sünnettir. Bu hususta Hz. Aişe annemiz şöyle der. Halk Hz. Peygamber zamanında Medine civarındaki evlerinden ve köylerinden gelerek nöbetleşe cuma namazında bulunurlardı. Uzaklardan insanlar nöbetleşerek cuma namazına gelirlerdi. Sırtlarındaki yün abalarından vücutlarına toz toprak sindiği için kendilerinden bazen ter kokusu yayılırdı o sıcak e, ülkede. ...sıcak e, zamanlarda... ...sıcak mevsimlerin yaşandığı zamanlarda... ...bir defa bunlardan birisi... E, ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...ben e, yanımdayken... ...onun huzuruna gelince... rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... ...o uzak köylerden gelip... ...yer yer ter kokusunu atmamış kimseye... ...hiç olmazsa bugün... ...iyice yıkanıp temizlenseniz... ...buyurdu... ...en azından haftada bir defa olsun... Ee, kalabalıklara giderken cuma cemaatine katılırken e, temizliğe beden temizliğine tepeden tırnağa riayet edilmesi gerektiğini peygamberimiz tavsiye etmişti yine bu e, Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bu hadisi Müslim'de e, görüyoruz dolayısıyla sahih bir hadis şeriftir. Peygamberimizin misvakla ilgili tavsiyelerini hemen hepiniz bilirsiniz. Buna rağmen Müslümanların e, genç yaşlarda, orta yaşlarda... E, ...hatta ihtiyarlık zamanlarında dişlerinin çürümesi... ...bu sünnete uyup uymadığının bir ölçütüdür. Şuurlu bir Müslüman, sünnete bağlı bir Müslümanın... ...diş sıkıntısını istisnaların dışında çekmeyeceği... ...dolayısıyla e, her yemekten sonra ve e, namaza başlarken yatmaya yatmadan önce... Bazı vesileleri e, ittikaz ederek mesela yolculuğa çıkmadan önce e, sık sık misvak kullanacağı ve devamlı bu kadar misvak kullanan bir kimsenin de dişlerinin e, tahrip olmayacağı, çürümeyeceği bir vakadır. Peygamberimiz misvakı öylesine ısrarla tavsiye etmiştir ki e, sahabeler neredeyse bu farz kabul edilecek e, zannettik diyecekleri kadar ya da peygamberimiz e, ümmetime meşakkat olacağını ...bilmeseydim herkesin bu emrin altından kolayca kalkamayacağını e, bilmeseydim e, misvak kullanmayı onlara farz kılardım e, der. Dolayısıyla misvakın önemini vurgular. Peygamberimiz Buhari'nin neseyinin rivayet ettiği bir hadiste misvak kullanın çünkü misvak ağzı temizler diye tavsiye eder müminlere emreder. Eğer müminlere meşakkat verecek olmasaydım onlara her namaz başında misvak kullanmayı emrederdim der. Bu rivayeti de Buhari ve Müslim e, kaydeder. Diğer hadis kitapları da Ebu Davud, Tirmizi, Neseyi gibi e, yine bu hadisi e, baplarına alırlar. E, yine bir hadis rivayeti şöyledir. Ümmetimden abdest alırken ve yemekten sonra ağızlarını ve dişlerini temizleyenlere... Ee, ...ne mübarek, e, ne güzel iş yapmış e, olurlar der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, yine bir başka hadis Buhari'nin Müslüm'ün rivayetinde e, şöyledir. Beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak ve bıyıkları kısaltmak. Evet bunların arasında tırnak temizliği, koltuk ve kasık temizliği... Ee, ve erkeklerin sünnet olması yine bıyıklarının kısaltılması e, fıtrattan olduğu ifade edilir. Kısaltılmayan bıyıkların e, ağza giren yiyeceklerle e, bulaşması dolayısıyla mikrop yuvası olma durumu söz konusudur. O yüzden e, peygamberin sünnetinde e, sakalın e, bir tutama kadar tutulur. E, ...en uzun olanı o kadar, ee, sakalların uzatılması, bıyıklarınsa kısaltılması e, ısrarla tavsiye edilen önemli bir e, fıtrat e, gereğidir. Evet, e, yine fıtratla ilgili başka bir hadis rivayeti, Müslim'in Ebu Davud'un neseyinin rivayetinde on olarak sayılır. Efendimiz'in bu rivayetinde şöyle buyurulur, ''Şu on şey fıtrattandır, bunların yapılmasında doğal ihtiyaç vardır.'' İnsani, fıtri bir özellik vardır. Bunları sayar, bıyığı kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, yani diş ve dişleri fırçalamak, buruna su çekerek yıkamak, tırnakları kesmek, elleri güzelce yıkayıp parmak aralarını temizlemek, koltuk ve kasıklardaki kılları gidermek, yine tuvaletten sonra istinca yapmak, yani avret yerini tuvaletten sonra güzelce temizlemek. Bunlar e, bu on şey fıtrattandır, insani e, özellik gereğidir denilir ve bütün ümmetlerin e, bu e, tavsiyeleri peygamberleri tarafından kendilerine yapıldığını e, vurgular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet sevgili dinleyiciler yine e, koruyucu hekimlikle ilgili onun e, en önemli unsuru olan temizlikle alakalı e, bir iki hadis daha aktarayım sonra başka bir e, konunun detayına geçelim. Allah'ın Müslüman üzerindeki haklarından biri de Müslüman'ın haftada bir defa başını ve bütün vücudunu yıkamak suretiyle yıkamasıdır denilir. Yani usul abdesti dediğimiz müminler için ibadet kabul edilen e, ve böyle bir büyük abdestle cumaya gidilmesinin e, mutlaka yapılmasını peygamberimizin, ee, ısrarla tavsiye ettiğini, sahabenin ihmal etmediği bir görev olduğunu e, tekrar hatırlatalım. Müslümanlar en az haftada bir defa cuma günü yapmaları daha müstahap olmak üzere e, beden temizliklerini en ince ayrıntılarına kadar yaparlar. Gusül dediğimiz bütün bedenlerini e, güzelce yıkarlar, bunu bir ibadet bilinciyle değerlendirirler. Tabii vücut temizliği nice hastalıkların e, bize gelmesine engel olacak başkalarını kokumuzla e, ve başka rahatsızlıklarımızla e, olumsuz anlamda etkilemeyeceğizdir. Yine Buhari'nin, Müslümin ve diğer e, hadis e, ha, kitaplarının rivayet ettiği bir hadis-i şerifi aktarayım, temizlikle alakalı. Sizden birine ne oluyor da Rabbine yönelmiş olduğu halde bir yerde önüne tükürüyor. Özellikle sokaklarda, çarşılarda, arabalarda e, böyle e, bu bu e, Temizliğe uymayan davranışın yer yer yapıldığına şahit oluyoruz. Peygamberimiz işte buna dikkat çekiyor. Sizden birine ne oluyor da Rabbine yönelmiş olduğu halde bir yerde önüne tükürüyor. Sizden birisi yüzünü çevirdiğinde kendisine tükürülmesini ister mi? Mümkün ki o tükürüldüğü zaman e, rüzgar onu bir başka tarafa götürecek ya da o tükürüklerden çıkan mikropları bir başka insanın yüzüne bulaştıracaktır. Peygamberimiz bu konuda tavsiyesinde devam ediyor. Eğer biriniz tükürmek zorunda kalırsa ya sol tarafına ve ayağının ayakkabısının altına tükürsün, onu ayakkabısıyla tümüyle e, yok edecek şekilde essin, şayet bu mümkün değilse o zaman mendiline tükürsün diyor. Bakın. 1400 sene önce peygamberi terbiyede ve eğitim metodunda tükürükle yayılacak mikropların bilinmediği bir durumda nice bulaşıcı hastalığın tükürük vasıtasıyla diğer insanlara ulaştığı vahiy gereği kendisine bildirilmiş olmalı ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem görüntü kirliliğine hem de nice hastalıklara sebep olacak mikrop birikintisine engel olmak için tükürük denilen ...ağızdan çıkan e, salyalara dikkat edilmesi gerektiğini ısrarla e, hem terbiye usulü hem de koruyucu hekimlik özelliği olarak tavsiye etmiştir. Dolayısıyla müminler insanların göreceği bir yere, e, geçeceği bir yere ne yapmamalılar? Tükürmemelilerdir. Eğer böyle bir zorunluluk hissettilerse yanlarında taşıdıkları bir mendilin içine tükürüp onu atmalılar ya da bunu Lavaba'da, tuvalette bu tükürük konusunu oralara atmalıdırlar. En azından ayaklarının ayakkabılarının altında tümüyle o tükürüğü yok etmeliler sokakta böyle bir zaruri ihtiyaç olduğunda. Peygamberimizin bu temizlikle alakalı koruyucu hekimliği gibi diğer konularda da koruyucu hekimlik ve diğer tıbbı nebevi dallarında önemli tavsiyeleri vardır. Bunlardan bir bölümü beslenmeyle alakalıdır. Hastaların ve hastalanmadan önce insanların koruyucu hekimlik olarak rihayet etmek zorunda oldukları gıda rejimleri söz konusudur. Dolayısıyla e, kimi hastalıklar yeterli vitamin alınmadığından, gıda eksikliğinden, kimi hastalıklar da e, çok yenilmesinden, e, dolayısıyla midenin fazlaca doldurulmasından e, dolayı olur. E, peygamber'in hadislerinde... E, Tavsiyelere dikkat ettiğimizde bugünün tıbbıyla da e, muazzam şekilde örtüştüğünü ve e, akıl yoluyla da en güzel tavsiyeleri barındırdığını rahatlıkla anlayabiliriz. Peygamberimizin beslenme ile ilgili e, koruyucu hekimlik olarak değerlendirdiğimiz tavsiyelerinden bazılarını hatırlatmış olalım. Ee, meşhur bir hadis-i şerifi e, hemen hepiniz mal olarak bilirsiniz. Müslüm'ün i̇bn Mace'nin, e, Ahmet İbn-i rivayet ettiği hadis e, şöyledir mal olarak. Kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır. Demek ki e, her yönüyle, vücut ve beden yönüyle de kuvvetli, sağlam bir mümin, e, sakat, hastalıklı, zayıf bir müminden Allah nazarında daha kıymetli, daha hayırlı kabul edilir. Her gün oruç tutan, geceyi tamamen ibadetle geçiren Abdullah İbni Amr İbni Asa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Böyle yapma, bazen oruç tut, bazen de tutma. Geceleyin hem ibadet et hem de uyu. Muhakkak ki vücudunun senin üzerinde hakkı vardır der. Buhari ve Müslim rivayet eder bu hadis-i şerifi. Dolayısıyla her gün devamlı oruç tutan, vücudunu zayıf bırakacağı için, gece uykusunu tümüyle, İptal eden, ibadet için bile olsa tüm geceyi ibadetle geçiren bir şahsa bunu müsaade etmez. Bedenin, vücudun insan üzerinde hakkı olduğu, dolayısıyla o hakkı vermemiz gerektiğini, vücudun ihtiyacı olan uykuyu, vücudun ihtiyacı olan gıdayı vücuda mutlaka zaman zaman vermek gerektiğini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye eder. Uykusuz kalmayı, gıdasız kalmayı her gün oruç tutmayı peygamberimiz hoş görmez. Yine bir başka hadis rivayeti yemeklerin öğünlerine dikkat etmeyi de tavsiye niteliğindedir. Akşam, yeme akşam yemeğini terk etmek ihtiyarlığa sebep olur der. Vücudun direnci zayıflayacaktır. İnsan akşama kadar çalışacak, akşam yemeden yatmış olursa. E, vücut gıdasını alamayacak. Dolayısıyla e, gıdasını alamayan vücut çabuk çökecek. Çabuk ihtiyarlığa sebep e, olacak bu durum. Peygamberimiz o yüzden e, en azından günde iki öğün yemek yenilmesini eğer e, gücü yetiyorsa insanın e, helal yoldan bu imkanlara sahipse günde iki öğün yemek yemesini tavsiye ederdi. Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadiste akşam yemeğinin terk edilmesini Peygamberimiz e, ihtiyarlığa sebep olarak e, ...görüş ve tavsiye etmez. Yine İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif, hastanız bir şey isteyince onu yani iştahını çeken, kendisine zarar vermeyen şeylerden e, hastayı yedirin der. E, dolayısıyla e, hastanın da iştahını çektiği e, lazım olan gıdalarla onun... E, Beslenmesi gerektiğini tavsiye eder. Yine hastalık zamanında özellikle kullanılabilecek, sağlık sağlığı korumak için de kullanılabilecek bir e, tavsiyesi e, zeytinyağıdır. İbn-i Mace'nin rivayetinde zeytinyağı için yiyin ve sürünün. Zeytinyağını vücudunuza e, sürün. Çünkü o mübarek bir ağacın ürünüdür der. Zeytinin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yemin ettiği, e, bitkilerden biri olduğunu ağaçlardan biri olduğunu e, Tin suresinden e, bilirsiniz. O yüzden Nur suresinde de e, zeytin ağacından e, çıkan yağın e, bir lamba içinde nur olan e, mübarek bir ağaç e, özelliği e, olduğu ifade edilir. O yüzden e, mübarek bir ağaçtır e, zeytin. Onun yağının da hem içilmesi hem de vücuda sürülmesinin şifa olduğunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan eder. Peygamberimiz hiçbir zaman herhangi bir yemeği ayıplamazdı. İştahı varsa yer, yoksa yemezdi. Sevmediği bir yemek olursa ben bu yemeği sevmiyorum ya da bu yemeğin şu kusuru var demez. Onu sadece yemeyerek kendisi yemeyecek. Onu değerlendirirdi ama hiçbir yemeği ayıplamazdı. Buhari ve Müslim rivayet eder bu hadisi. E, müminin tıka basa karnını doyurmaması gerektiğini e, mutlaka e, helal yoldan ama sınırı aşmadan az yemesi gerektiğini tavsiye eden çok hadis-i şerifler vardır. Mesela bu hadislerden biri mümin karnını tamamen doyurmaz şeklindedir. Darim'in rivayetindeki bu hadis, müminin devamlı karnını tok tutmayacağı, karnını tamamen müminin doyurmayacağını ifade eder. Mümin bir kulun, e, mümin bir karın dolusuyla e, yemiş olsa, kafir yedi karın dolusu yer e, denir. E, hadisi tekrar ifade edeyim. Kafir, Yedi karın dolusu yer, yedi karnını doyuracak şekilde yer, yedi midesiyle yer. Mü'minse ancak bir midesiyle, bir karnı ile yer denir. Yani mü'minle kafirin arasında yeme içme bakımından e, kafirin e, abartılı yediği, mü'mininse çok ölçülü yediği, az yediği e, vurgulanır. Bu hadisi Buhari-i Müslim, Tirmizi i̇bn Mace rivayet ederler. Dolayısıyla mü'min kafirlerden mutlaka az yiyecek, Müminin e, yeme içme konusunda nefsini kontrol edebilmesi kafirden çok daha e, önemlidir, çok daha mümkündür, kolaydır. O yüzden mümin nasıl gözüne dikkat etme, gözünü koruma konusunda kafirden çok daha fazla e, gayret sahibidir, e, kendini kontrol edebilir, nefsini kontrol edebilir. Dolayısıyla içine giren, e, midesine giren hususlarda da haramlara nasıl riayet ediyor, haramlardan kaçıyorsa... Çok yeme konusunda nefsinin arzularına dizgin e, vurabilecek bir olgunluktadır mümin. E, kafirler ne kadar çok yerse yesin. Müminlerin hayata çok yemek için gelmedikleri ne düşünmeleri ve peygamberin tavsiyesi noktasında az yemeleri e, hastalıklara giden yolların tıkanmasıdır. E, biliyoruz ki e, nice insanlar... Tıka basa yediklerinden dolayı çokça hastalanıyorlar. Ee, çağımızda artık obezite denilen şişmanlık hastalığı her üç insandan birinde görülecek kadar yaygınlaştı. Kendisi de bir hastalık, başka hastalıklara da kapı açması yönüyle şişmanlık. Ee, gerçekten e, sakınılması gereken bir durumdur. Sünnete uyan bir kimsenin e, şişman olması, göbeğinin büyük, ensesinin kalın olması mümkün değildir diyebiliriz. Dolayısıyla bir kimsenin zahiren dış vücuduyla e, sünnete uyup uymadığını görebilmek, değerlendirebilmek e, genel olarak mümkündür. Dolayısıyla sünnete bağlı bir insanın ee, i̇ç dünyasının değişik olduğu gibi e, vücut vücudu da sporçman bir vücuda e, şişman olmayan, hantal olmayan e, göbeği olmayan bir vücuda sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peygamberde de, sahabelerde de göbeklerde yağ birikmesi gibi bir problemin kesinlikle olmadığını ifade edebiliriz çünkü mümin midesinin en fazla üçte birini yiyecekle doldurabilecek bir e, sünnet e, sünnete bir peygamberi tavsiyeye sahiptir. Adem oğlu e, bir hadis rivayeti Tirmizi'nin İbn Mace'ne rivayet ettiği hadis. Adem oğlu midesinden yani karnından daha şerli, daha fena bir kap doldurmamıştır. Kapların en pisi midedir. Çöp kutusu gibi sıcağı da soğuğu da Bayatı da tazeyi de hormonlusunu da hormonsuzunu da canınızın çektiğini acıktığınızda e, ne bulduysanız hepsini de e, doldurmuş olursunuz e, şeklinde değerlendirilebilir. Ademoğlu midesinden karnından daha şerli daha kötü bir kap Doldurmamıştır. Belini doğrultacak birkaç lokmacık ona yeter. Yok birkaç lokma ile yetinmeyecekse, nefsinin galebesiyle ille de midesine bir şeyler dolduracaksa, hiç olmazsa midesini üçe ayırsın. Karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, suya, üçte birini de nefese, havaya, boşluğa ayırsın. Yani üçte birden fazlasına yemek Koymasın der. Tirmizi'nin İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis şerifte. Dolayısıyla mümin e, midesinin üçte birini kesinlikle boş tutacak, üçte birine su, üçte birine de gıda yiyecek e, depolayabilecek. Ne zaman eğer illa midesini doldurmak istiyorsa, e, bu e, bu kadar bile midesinin üçte birinin doldurulması bile eğer insan oğlu e, i̇lle bu kabı dolduracaksa üçte birini doldursun diye e, değerlendirilir. Yani bu kadarına bile zor müsaade edilir. E, bundan daha azı ile dayanabilecek insanın e, ölmeyecek kadar yemesi gibi gerekli vitaminleri alacak kadar vücudunu rahatsız bırakmayacak. Hiç e, gıdadan tümüyle kesilmeyecek kadar e, az ile yetinmesi e, yemenin daha çok alışkanlıkla alakalı. ...olduğunun değerlendirilmesini e, tıbbı nebeviden öğreniyoruz. E, sevgili dinleyiciler, bir fizyolojik ihtiyaç için yemekle... ...psikolojik ihtiyaç için yemek arasında dağlar kadar fark var. Nice psikolojik hastalıklar e, ya insanı yemekten soğutur... ...ya da çok fazla obur yapar. Yine insan sadece keyfi istediği, canı çektiği için... Nefsi arzuladığı için nice şeylere arzu duyar. Bugün içtiğimiz çaylar, e, kahveler, hele hele bazılarının içtiği Coca-Cola'lar, hele hele e, hiç tavsiye edilmeyecek durumda olan sigaralar e, hep e, fizyolojik bir ihtiyaçtan dolayı değil, e, hep psikolojik e, tatminden dolayı, e, keyiften dolayı, e, zevkten dolayı e, vücuda doldurulan şeylerdir. E, bunları e, hemen tümüyle bırakmak, sünnete daha uygun yaşamak olarak değerlendirilir. Sünnette tilyakiliğe giden hiçbir gıdanın içeceğin tavsiye edilmediğini değerlendirmiş olalım. Yine başka bir hadis-i şerif yeme içme ile alakalı, muhakkak suyu üç nefeste için böyle suyu üç nefeste içmek daha kandırıcı, zararsız, herhangi bir hastalığa sebep olmayacak durum ve boğazdan daha kolay ...akıcılığı sağlar diyor... ...Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste... ...suyu bir bardakla... ...bir başka şekilde... E, ...içmiş olsak... E, ...mutlaka üç nefeste... ...dura dura... İçeceğimiz suyu üçe en azından üçe ayırarak içmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çeşmeye ağzımızı dayayarak ya da bardağı bir dikişle bitirerek içmek e, peygamberin sünnetinde yasaklanmıştır. Böyle içmenin hem suya kanmayacağımız hem başka hastalıklara sebep olacağı e, hem de boğazımızdan rahat geçmeyeceği e, şekilde e, hikmetleri vurgulanmış. Demek ki suyu besmeleyle ile üç yudumda. Ee, en az e, üç defada, üç bölümde içmemiz e, sünnettendir. E, böyle yapmamız lazım. Tabii yemek yerken, su içerken başta mutlaka zikir, ortada fikir, sonda da şükür e, ile görevli olduğumuzu unutmayalım. Başta yemek yerken veya su içerken, e, çay içerken, herhangi helal başka bir meşrubat içerken, yerken, ...mutlaka besmele gibi Allah'ın adını zikrederek e, yemeye veya içmeye başlamalıyız. Yemeği veya içmeyi sürdürürken, e, o nimetleri tadarken e, Allah'ın verdiği nimeti hatırlamalı, Allah'ı hatırlamalı, Allah'ı ve nimetlerini tefekkür etmeli. E, dolayısıyla e, Allah'ı zihnimizde, gönlümüzde... E, ...devablı nimetleriyle, güzellikleriyle, e, saygıyla yad edeceğimiz e, zat olarak aklımızdan çıkarmamalıyız. Yemek veya e, meşrubattan sonra, sudan sonra e, mutlaka şükür, şükretmeliyiz. Onu da en azından elhamdülillah diyerek ya da sofra duası olarak e, tavsiye edilen sünnette... ...elhamdülillahillezi et amena ve sakana ve ce cealena müslimin ifadesini kullanmak... E, Doyu, bizi doyuran, bizi sulayan Ve bizi Müslümanlardan Kılan, bizi Müslüman kılan Allah'a hamdü sena olsun e, Demek e, e, Bizim şükür nimetini e, Bu görevi yerine getirmemiz için e, Önemli bir e, Kulluk vazifelerimizdendir Demek ki suyu En az üç defada içeceğiz Meşrubatı en az üç defada içeceğiz Başta besmele ortada e, Allah'ı ve nimetlerini Tefekkür etmek sonunda da ...hamd etmeyi, şükretmeyi unutmayacağız. E, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis... E, ...mal olarak şöyledir. Deve gibi bir nefeste içmeyin içtiğiniz şeyleri. İki, üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin... ...içtikten sonra da elhamdülillah deyin diye... E, ...anlattığımız tavsiyeyi vurgular. Yine başka hadis-i şerif e, rivayeti... ...Buhari'nin, Müslim'in ve diğer hadis kitaplarının rivayetiyle şöyledir. Bir kimse bir şey içerken kabın içine hoşlamasın der. Yani e, bazı insanlarımız e, e, yanlış olarak e, hala yaparlar. E, hele hele beraber yenilen yemeklere e, sıcak olduğundan dolayı e, onu üflemesi soğutmak için e, ağzından bir nefes çıkartması. Üflemesi e, çok yanlıştır. Mümkün ki ağızdan e, çıkabilecek e, sıçrantılar, e, tükürük ufacıkları ya da daha tehlikelisi ağızdan çıkabilecek mikroplar başkalarının yiyeceğine veya içeceğine bulaşacak ya da başkalarının nazarında kötü bir görüntü e, oluşturulmuş olacaktır. Peygamberimiz e, işte... İster soğutmak için, ister başka bir gerekçeyle yemeye ve içmeye e, üflenmesini, hohlanmasını yasaklamıştır. Yine Peygamberimiz e, istisnanın dışında e, ayakta su içmemiş ve ayakta su içmeyi yasaklamıştır. Müslüm'ün rivayet ettiği hadis şöyledir. Sizden biriniz ayakta su içmesin der. Yine Müslüm'ün e, Neseyi'nin i̇bn Mace'nin rivayetinde sarhoşluk veren şeyi kesinlikle içmeyin denilir. Bu Hastalık içinde olsa Şifa aranmak için de olsa alkol uyuşturucu şeyler gibi Allah'ın yasakladıklarında Şifa aranmamalıdır. Allah'ın haramlarında Şifa yoktur dert vardır sıkıntı vardır deva, deva değil problem vardır. O yüzden fayda edeceğini bile söyleseler Biz alkolsüz haram olmayan şurupları içecekleri mutlaka tercih etmeliyiz. ...kaka e, cola gibi... ...içinde e, kokain bulunduğu... E, ...söylentisi olan... E, ...sıhhat derecesini... ...tam bilmiyoruz çünkü... ...tüm içindekileri e, yazmıyor... ...kaka e, firması... Ee, ama bu iddia Batı e, gazetelerinde dergilerinde arada sırada e, yayınlanır kesin bir yalanlama olmaz içinde triyakilik e, verecek e, bu, e, efendim aşırı bir uyuşturucu e, özelliği olan kokainin bulunduğu e, değerlendirmesi yapılır o yüzden en azından şüphelidir e, zaten biz e, bu yönüyle e, şüpheli olmamış olsa bile kafirlere e, onların Müslümanlara karşı savaşmasında yardım edecek şekilde destek olmamalıyız. E, bugün e, işgal gücü Müslümanlara kan kusturan Amerika'yı e, Coca-Cola içerek onların ürettiği sigaraları kullanarak onların e, ürettiği e, blujinler ve benzeri kıyafetleri giyerek... ...onlara katkıda bulunduğumuzu... ...Müslümanlara karşı kafirlere... Bilinçsiz olarak da olsa yardım ettiğimizi unutmayalım. O yüzden yiyeceğimiz içeceğimiz İsrail malı, e, Amerikan malı gibi Müslümanlara düşmanlık yapan zihniyetteki insanların malları olmama, olmasın. Bunlara gayret edelim. E, o yüzden de şüpheli içecekler olan Coca-Cola'lar, sigaralar bir müminin e, hem sağlığını koruması, hastalıklara bulaşmaması için e, hem de sünnete, İslami esaslara... E, ...yeme içmede de uyuma gayreti olsun diye e, titizlikle riayet e, etmesi gereken e, yasaklardandır, kaçınılması gereken özelliktir. E, haram mıdır değil midir mümin bunu tartışmamalıdır sigara konusunda, Coca-Cola konusunda. E, değil mi ki sağlığa zararlıdır, değil mi ki Müslümanların düşmanlarına katkıdır, değil mi ki vücuda faydalı bir araç değildir... Müminin hemen bunlardan vazgeçmesi lazım. Bir Müslümanın, bir Ebubekiri Bekir'i, bir Ömer'i elinde sigarayla düşünmesinin nasıl mümkün olmadığı bir vakıa ise, besmeleyle ağza konulmayan, yer yer tuvalette içilebilecek bir nesne olan sigaraya hoş gözle bakmaması, hem sağlığını koruması... ...hem tekrar edelim e, sünnete uygun bir hayat yaşaması açısından önemlidir. E, Peygamberimiz Buhari'nin Müslüm'ün rivayet ettikleri bir hadisinde... E, ...sarhoşluk veren her şey haramdır der ve çoğu sarhoşluk verenin azının da haram olduğunu ifade eder. O yüzden e, e, insanın kafasını döndüren e, ya da böyle aşırı keyif verecek, e, yiyecek ve içeceklere mümin e, olumlu gözle bakmaz. Yine tıbbı nebevi de koruyucu hekimlik olarak uykuya, bulaşıcı hastalıklardan korunmaya da çokça yer verilmiştir. Uyku konusunda bir hadis rivayetini, Buhari'nin rivayetini size aktarmış olayım. Geceleri hiç uyumaksızın ibadet eden Abdullah İbni Amr'a asa böyle yapma demiş. Gecenin bir kısmında ibadet et, bir kısmında da uyu. Muhakkak vücudunun senin üzerinde hakkı vardır e, diyen peygamberimiz yine e, Buhari ve Müslümin rivayetinde... E, Peygamberimiz yatsıdan sonra konuşmayı sevmezdi diye vurgulanır. Peygamberimiz yatsıdan sonra e, erken vakitte yatmayı, sabah namazından sonra da yatmamayı e, tavsiye eder. Gecenin ilk saatlerini peygamberimiz uyuyarak sonunu da namaz kılarak ihya ederdi denilir. Buhari'nin, Müslüm'ün rivayet ettikleri hadislerde. Yine İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet eder Buhari ve Müslim. Resulullah uykuya yatıp, Gece yarısı kalkarak bir miktar namaz kılar e, sonra e, sabah namazına kadar tekrar uyurdu der. Geceleri hiç uyumaksızın ibadet etmeyi tavsiye etmez mutlaka uykunun vücuda ihtiyaç olduğunu vurgular idi. Ama geceyi tümüyle e, nefsin tatmini noktasında e, uyuma ile geçirmezdi ve teheccüd namazını ısrarla tavsiye ederdi. Erken yatmayı erken kalkmayı e, peygamberin ...kendi hayatında uyguladığını... ...ümmetine tavsiye ettiğini tekrar hatırlatalım. Zaten... E, ...ecdadımız da... E, ...son kılınan beşinci vakit namaza... ...yatısı anlamında... ...yatmakla alakalı... ...at koymuştur. Yatısı... E, ...aslında yatısı demektir. Yani... E, yatıl, ...kılındıktan sonra yatılacak... ...bir namaz anlamında. Bugünse e, teknolojinin... E, ...evlerimize... Arsız bir misafir gibi girip çıkmak bilmediği bir durumu yaşıyoruz. Özellikle televizyon ve benzeri e, araçlar e, çoğunlukla eğlence e, ağırlıklı olarak e, yatsıları e, çok uzun e, zamana kadar e, erteleten ya da yatsı namazından sonra saatlerce gündüzmüş gibi değerlendirip uykudan çalan dolayısıyla... Yatsıdan hemen sonra yatmadığı için gece teheccüd namazına ya da sabah namazına kalkamayan gafil insanların e, çoğaldığı bir e, nesil e, ortaya çıkartıyor. Bunlara dikkat etmek e, Aynı zamanda sağlığımıza dikkat etmektir. Nebevi e, tıbba cayet etmektir. Peygamberimizin bulaşıcı hastalıklardan korunması için de e, meşhur hadisleri vardır. Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaç der bulaşıcı olması yönüyle. Buhari'nin Müslümin rivayet ettiği hadiste. Yine Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadiste bir yerde taun yani veba yani bulaşıcı bir hastalık bulunduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Ee, bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık meydana gelmişse oradan da ayrılmayın denir e, peygamberimizin hadisinde. O yüzden daha bulaşıcı hastalığın ne olduğunu mikrobu ne olduğunu bilmeyen bir dönemde bundan 14 asır önce peygamberimiz e, bulaşıcı hastalık bulunan yere girmeyi veya oradan çıkmayı yasaklamış karantina dediğimiz bugünün tıbbi tavsiyesini o günden tavsiye etmiştir. Sadece bu hadis bile peygamberimizin e, konuştuğunu kendi kafasından konuşmayan, vahiyle konuşan, dolayısıyla bu bilgileri Allah tarafından e, e, almış olan bir zat olmasına delil olarak yeter artar bile. Yine başka bir e, Buhari ve Müslüm hadisi şöyledir. Yeryüzünde yaşayan zararlı beş çeşit hayvanı öldürene hiçbir günah yoktur. Onlar şunlardır der ve daha çok hastalık bulaştıran zehirli, e, ve zararlı olan e, hayvanları sayar akrep, karga, çaylak, fare ve kuduz köpektir bu sayılanlar. Bunların e, öldürülmesinde bir vebal olmadığını, bu hastalık bunların hastalık yayacağını işaret yoluyla ifade eder peygamberimiz. Yine köpek bir kabı yalarsa onu hemen 7 defa yıkayın. de toprakla ovalayın der. Köpekten köpeğin salyasından bir hastalık bulaşıcı bir hastalık bulaşmasın diye müminlerin e, suyun az olarak bulunduğu Arap topraklarında bile e, bir kabı yedi defa yıkama e, ve toprakla da temizleme yönüyle ondaki mikropların tümüyle arındırılmasını e, çokça yıkanmasını e, böyle çokça yıkanmadan kullanmamayı peygamber tavsiye eder Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir bu e, o yüzden bu tür peygamberimizin tavsiyeleri Modern tıbba da önderlik ve eşit, paralellik arz eder. Peygamberimizin vahiyle desteklendiğini ispat eder. Sevgili dinleyiciler, Peygamberimizin hastalıkların tedavisi konusunda kullandığı duayı, duanın psikolojik faydalarını ve hastalar için veya hasta yakınları için kullanılması gereken özellik olduğunu, hasta ziyaretini ve yer yerde hastalığın... Bugün hadislerde saymadığım hikmetlerini önümüzdeki hafta veya haftalarda izah etmek üzere bugün konuma nokta koyuyorum. Hepinize Allah sağlık, afiyet, huzur, mutluluk versin. Kalbi ve zihni manevi kirlerden, hastalıklardan, nifak, şirk gibi çok ciddi illetlerden hastalıklardan hepinizi muhafaza buyursun iman yönüyle kafa ve gönül yönüyle sağlıklı vücut yönüyle de sağlıklı insanlardan eylesin. hastalarımıza hayırlı şifalar versin Allah hastalarımıza bol sabır yakınlarına da tahammül gücü versin ve hastalıklarının imtihan olarak Kabul edileceği, isyana dönüşmeyen sabırla değerlendirileceği, dolayısıyla günahlarının kefaret olacağı bir güzelliğe dönüştürsün Allah. Hepiniz hayırla kalın, güzelliklerle, hayır afiyetle, sıhhatle ve Allah'ı unutmayan güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.